ve min ve min men ve men la ilaha illallah la değerli arkadaşlar bu gördüğümüz birkaç konu hep ilk başta aldığımız derslerin devamı niteliğinde Bunlar aslında hızlı hızlı geçsek de olur ama ben bunları döndürmemize yarar olduğunu düşünüyorum. İyice kafamıza yerleşeceğini düşünüyorum. Sonra kitaba başladı. Kitabın menheci var. Bundan ilerlememizde bir sıkıntı yok ama tabii ki bir derse iki üç ders alarak ilerleyebiliriz. Çünkü zaten geçmişte de gördüğümüzde biraz sonra tablolar yani 12. dersimiz tablolarla ilgili bir ders. Bayağı 12. sayfada bulunan ders. Iı, kaçıncı şey oluyor? 12. 12. 12. 12. 12. ders oldu herhalde. Yani o tablolarla ilgili dersimizde biraz uzun kalacağız ama bu şimdi göreceğimiz derse 11. dersi hızlı geçeceğiz. Çünkü zaten sizlerin çok sık tekrar ettiğiniz bir derstir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada kişinin kendini tanıtmasıyla alakalı cümleler kurulmuş. Burada hepiniz bildiğiniz şeyler aslında ben şimdi dersi bir kere okuyacağım sonra sizler benim arkamdan bir kere tekrar edeceksiniz ondan sonra birinci tedrib artı ikinci tedribi beraber yapacağız çok basit el misal diyor el misal örnek demek arkadaşlar bu aklınızda olsun kitapta çok sıkçıkla karşınıza çıkacak bir şeydir el misal örnek İsmi Halid. İsmi Halid. Ne demiştik başta arkadaşlar? İsmi iki kelimeden, iki kelimenin yan yana gelmesinden oluşuyor. İsmi ismun ve ya harfinin eklenmesiyle bir araya gelmiş. Ne demek? İsmi benim ismim. İsmuke senin ismin. İsmuhu onun ismi. İsmi Halid. Benim ismim Halid. Altta misaller getirmiş. Başka vatandaşlar koymuş. Onların ismini de aynı şekilde zikretmenizi istemiş. Yani şu şekilde. İsmi Halil. İsmi Hatice. İsmi Muhammed. İsmi Fatıma. Şimdi bu misallere şey yapmaya gerek yok, bu misaller zaten sizin de pek fazla e, şey yaptınız bir beraber okuduğunuz, gördüğünüz misaller. E, ama ben bir şey rica edeceğim gene hani sizin kafanıza yerleşmeniz için. Herkes sırayla sağ köşeden başlıyoruz gemerteme her zaman gibi. Kendi ismini arapça söylüyor, ismim şudur diye. Latif abi bismillah. İsmi Latif. İsmin söyle. İsmi... Arapça. Evet. İsmi... İsmi... Muhammed. Muhammed. İsmi... İsmi... Evet. İsmi Berker. İsmi, İsmi Nurullah. Adı ne? Berker. Berker. İsmi Nurullah. Evet. İsmi... İsmi... İsmi Kadir. İsmi Kadir. Arkadaşlar, de dikkat etmeniz gereken yüyanın biraz vurguları nasıl olur mu? İsmi... İsmi Azamad. İsmi azat. İsmi şakir. İsmi İlker. İsmi Levant. İsmi Kalevent. İsmi. İsmi Levant. Yani burada arkadaşlar Türkçe söylemiyoruz tamam bunlara dikkat <gülüyor> ediyoruz. İsmi. Yani bu yani bu Arapçayı ağzımıza yerleştirmeye çalışalım. Tamam bu önemli bir şey. Yani Türkçe Arapça konuşmayalım. Benim demek istediğim o bizde bir şey var hani Arapça bizim dilimizin yarısı zaten. Hani Türkçe konuşalım. Türkçe lisanıyla Türkçe sesleriyle çıkartmayalım. Ona dikkat edin. Evet bu dediğim gibi birinci tedrip çok kolay bir tedripti. Geçmişte de aldığımız. İkincisi El misal ikinci. İkinci misal, ikinci örnek şöyle. Ana Turki. Ana min Türkiye. Ana Turki, ana min Türkiye diyor ki ben Türk'üm. Ve ben Türkiye'denim. Yani ben Türk'üm ve Türkiye'denim diyor. Ee, sonra altta örnekler vermiş. Ee, ben o örnekleri bir kere çözeceğim. Sonra sizler benim arkamdan beraber ben söyleyeceğim. Sonra siz okuyacaksınız. Selamünaleyküm. Kızım kapıyı kapat hadi. Kapat kızıyı. Aleykümselam. Aleyküm. Misalde şöyle geliyor arkadaşlar. Ene Türkiye, ene min Türkiye. Daha önce tahlil etmiştik. Ene ben Türkiye. Türkiye'liyim. Ben Türk'üm. Buradaki yağı ne demiştik? Bu nispet yası Yani Türklüğe nispet edilen Türklük yağısı. Ene Türkiye, ene Mısri. Bu tür yağlara nispet yağısı diyoruz ki bu yağ birçok kelimede birçok yerde kullanı. Bunu şeyle karıştırmayın arkadaşlar. Bu yağ yani bu yağ bu yağ ile aynı değil. Bu yağ nispet yağısı. Bu yağ ben anlamına gelen ismi bu yağ başka bir yağ yani. Bu da mesela musri Anladınız mı arkadaşlar? Bunun adı nispet yası. Bunun adı da isim zamiri. Yani ben anlamına gelen isim zamiri. Enenin yani birleşik halde bizde nasıl diyoruz? Kitabım dediğimiz zaman bu m harfi var ya arkadaşlar. Neylik aitlik şeydir. değil mi? İsim zamiri diyoruz değil mi Ne birleşik zamirlerde m harfi bu ya bunu karşılıyor. Kitabım onun gibi. Kitabım. Normalde nedir bu? Kitaptır, değil mi? Kitap. Evet. Bu M harfi onun bana ait olduğunu gösteriyor. Bu ya ismi deki ya aynı bunun gibi bir yadır İsmi benim adım ya da kitabı benim kitabım anlamında ismet Buradaki Mısri deki ya ise. Bu ya harfi ise nispet yazısı yani onun Mısır'a ait olduğunu, Mısır'a nispet edildiğini delalet eden ya zaten bunları görmüştük geçmişte ben fazla üzerlerinde durmuyorum sadece zikretme hatırlatma babında yazdım bir de ne diyorlar atalarımız ne demiş tekrar ah sen velvkeni 180 biliyor musunuz bunu bunu ezberleyin güzel bir terimdir. diyor ki misalde ene Türkiye ene Türkiye ne demiştik arkadaşlar Türkiye ben Türk'üm. Yani orada bu bir nispet bu nispetlik ırka nispet. Enem in Türkiye ise bu bir ülkeden olduğuna delalet ediyor. Şimdi aynı örneği diğer aşağıda istemiş. Ben çözeceğim sonra sizler de benimle beraber bir daha okuyacaksınız zikretmek babından السلام عليكم. أنا سورية. أنا من سوريا. أنا مصريه. أنا من مصر. أنا باكستاني. أنا من باكستان. أنا تركيا أنا من تركيا. Arkadaşlar burada neye dikkat ettik? Bakın orada bayanlar var. Bayan olduğu zaman yani o mesela demiştik ya mesela Mısri. Böyle Mısır'da güzel oluyor. Açık olduğu için, ayrık ayrık olduğu için daha gösterebileceğim. Bakın arkadaşlar, bura Mısır'dı, değil mi? Burası Mısır toprakları. Bu yayı oraya getirdiğimiz zaman bu Mısırlı anlamına geliyor. Nispet yası Şimdi ama buraya bir tane de t ekler isek... Hem Mısırlı hem de bayan olduğuna delalet ediyordu. hatırladı bak bunu çok iyi hatırlıyoruz. Arapçada bayanlara özel bir siga var. Kelime muhakkak bayana delalet etmeli. Bak burada hemen t'yi koyduk. Bunu bayanlara delalet ettirdik. Bu nispet yasından sonra t'yi koyarsak bu bayan oluyor. Bu örnekte de misal dedi anlatılmaya çalışan mesele o. Yani diyor ki bak bu bayansa ona hem nisbet yası gelecek yani mısri ya sonra da bir T koyacaksın ki bunun bayan olduğunu anlayalım karşı taraf bunun bayan olduğunu anlasın. Evet şimdi ben bir kere okuyacağım hemen acele acele hemen arkasından siz de tekrar edeceksiniz benim bir okuyuşumdan sonra ee, sonra hemen diğer dersimize geçeceğiz. Onun üzerinde biraz daha fazla durmak istiyorum. Çünkü tam anlamıyla tam anlamıyla bir bütün derslerimizin tekrarı niteliğinde olacak. Ben bir tane örneği komple çözeceğim. Ondan sonra siz okuyacaksınız. Ana Suriye. Ana min Suriye. Evet. Ana Suriye. Ana min Suriye. Bakın arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken ne oldu? Bakın dikkat ederseniz sesiniz şöyle çıktı. Ene Suriye, Ene Min Suriye. Aynı şey. Ene Suriye, Ene Min Suriye. Bak burada dikkat etmeniz gereken şu. Ene Suriye, Suriye, Ene Suriye. Yani Ene yani Suriye yani değil. Ene Suriye, Ene Min Suriye. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Evet, evet. Bu önemli bir şey. Yani bu Türkçeyi böyle çatbat konuşan adamlar var ya, onun gibi kılar sizi insanların karşısında. Yani bu önemli bir şey, ayrıntı. Siz daha temeldesiniz. Bunları doğru öğrenmeniz önemli. Ne diyor demiştik arkadaşlar? Yani Arapçayı bir Arap gibi konuşmayı becerebilmek güzel olan. Yoksa... Yani herkes çatbat. Zaten ömrümüzde belki Arapla da karşılaşmayacağız. Sürekli belki kitaplarla meşgul olacağız. Bu anlamda bizi ilgilendiren mesela ama bir şey güzel öğrenmek, temiz öğrenmek her zaman daha sağlıklıdır. Ne demiştik? Bir daha ben tekrar ediyorum. Bu kez aynı şeyi istemiyorum arkadaşlar. Daha güzel, daha dikkatli ediyoruz. Ene Suriye. Ana min Suriye. Ana Suriye. Ana min Suriye. Çok güzel arkadaşlar. Ben Mısırye. Ben Mısır'ım. Ben Pakistanlı. Pakistanlı. Bakın arkadaşlar bu örnekte gene dişilik tesi kalkmış. Çünkü kastedilen arkadaşımız erkek. Değil mi? Bu resimde de gördüğünüz gibi ''Ene Türkiye'' ''Ene min Türkiye'' ''Ene Türkiye'' ''Ene min Türkiye'' Arkadaşlar bunları niye tekrar ediyoruz? Size niye söylüyoruz? Bunları belki değişmiş derslerde aldınız. Önemli olan azar alışkanlığı arkadaşlar. Bir şeyi ne kadar pratikte öğrenirseniz öğrenin. Bunu ağzınızla bu cümleyi kurmadıktan sonra bunu ihtiyaç anında kuramıyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela ben dahi ben belki çok daha fazla Araplarla bir şey, yüz göz oldum çok mesela onlar konuştuğu zaman çok iyi bildiğim hiç yadır, yadırgamadığım bazı şeyler var ona ihtiyaç duyduğum zaman kuramıyorum onu söyleyemiyorum bunun sebebi de onu daha önce kullanmamış olmam kullanmış olsaydım böyle bir şey olmazdı ağzımda şimdi arkadaşlar diğer dersimize geçiyoruz 12. dersimize geçiyoruz Acelemiz yok ama bu tür derslerle de çok fazla oynanmanın manası da yok. Hepiniz zaten belli bir seviyeye gelmiş arkadaşlarsınız. Tamam mı? Yani çok şey değilsiniz. Evet arkadaşlar. Cetvelli olan şeye geldik. Ben şimdi burada böyle bir yalancıktan bir cetvel yaptım size. Ben önce bu cetveli okuyacağım. Sonra sizler te kitaplarınızdan takip edeceksiniz. Ben elimden geldiği kadar misali anlatmaya çalışacağım. Gene dediğim gibi bu cetveller sizin daha önce gördüğünüz derslere anlatıyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> toplu bir tekrar niteliğinde. Ben de burada bir toplu bir tekrar edeceğiz. Sonra ben burada cetveleri tek tek yazarak onları karşılıklı böyle konuşu şey yapacağız işte. inşallah. Yani daha fazla renkli bir görsel şekilde yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Ene ben şimdi okuyorum. Sadece siz dinliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Ene talibun. Ene müderrisun. Ene tabibun. Ene Mısri. Ene Turki. Ene Suri. Ente talibun. Ente müderrisun. Ente tabibun. Ente Mısri Ente Turki Ente Suri Huwa Talibun Huwa Müderrisun Huwa Tabibun Huwa Mısri Huwa Turki Huwa Suri Evet arkadaşlar bunlar da dediğim gibi bu cetveliler de, Sizlerin daha önce görmüş olduğunuz dersler Şimdi Şimdi bunu da böyle elimizden geldiği kadar tekrar etmemizde fayda var. Şimdi dediğim gibi, az önce dediğimiz gibi tekrar vahsen yani 180. Yani bir şeyi tekrar etmek güzeldir. Velevki 180 defa olsun. Yani bunun bize faydası var, zararı olmayacak inşallah. Şimdi ben tek tek okuyacağım bunları, benim peşimden okuyacaksınız sizler de oğlum arkadaşlar. أنا طالبٌ أنا طالبٌ أنا مدرسٌ أنا مدرسٌ أنا طبيبٌ أنا طبيبٌ أنا مصري, أنا, مصري. أنا, سو أنا, تركي أنا تركي أنا سوري, أنا سوري, أنا سوري أنت طالبٌ أنت طالبٌ أنت, أنت مدرسٌ Anta Mısri. Anta Mısri. Anta Türki. Anta Türki. Anta Suri. Suri. Arkadaşlar, ente tabibun derken ben dikkat ediyorum. Arkadaşlarım bir kısmı şöyle söylüyor. Ente tabibun. Böyle değil arkadaşlar. Ente tabibun doğru olmaz. Ente tabibun. Yani T ile de fark yani ta harfi farklı bunları doğru çıkartmaya dikkat edelim oldu mu arkadaşlar ben onu şey yaptığım ol, için şimdi ol. hüve ile kuruyoruz hüve talibun. hüve talibun. hüve mudarrisun. hüve müdürsün hüve tabibun hüve tabibun hüve Mısıri hüve Mısıri hüve Türkî hüve Türkî hüve Suri hüve Suri tamam arkadaşlar şimdi bu cedvelle ilgili birkaç tane alıştırma yapalım tamam mı yani beraber heyecanınız kırılsın diye. Eminim siz bunları biliyorsunuz zaten. Şimdi gene sağ taraftan başlıyoruz. Ben buradan bir tane işaret edeceğim, bir tane de şey işaret edeceğim. Ona göre şey kuracaksınız Hı -hı. tam. Onu söyleyeceksiniz. Aslında basit bir şey. Ben size dişilik erkeklikte de yardım edeceğim. Ben. Tat ben eee Çok güzel. Sen de Ender o renk abi. Talip. Talip bu. Talip'in. Abi bu. Hadi. Maşi. Maşi. Maşi. Sen de abi. Bu Doktor değil bu. Bercesi bu Bu ya Çok güzel abi. Anti abibetu. Evet çok güzel Sen katılabilir misin bize? Yok. Katılamaz. Mısın? Tamam inşallah. <gülüyor> bu bu dersi affediyoruz. Bir daha her şey <gülüyor> isteriz ama. Oldu mu? <gülüyor> Aslında kolay yok kabul etmeyelim ya. <gülüyor> ilk defa görüyorum. Ben de şey de He. tutamıyor herhalde. Evet, ha öyle Hı mi? Cidden. Tamam. Şimdi öyle İçeride, İçeride. İçeride, Evet. Izleyin. Tamam abi. Sana Ana. Ana öğretmen. Evet, müdür. Arkadaşlar bakın yani ben burada siz hepiniz benden belki bir kısmınız daha büyüksünüz, benden yaşlısınız. Burada ben kendime alakalı, nefsime alakalı hiçbir şey istemiyorum. Kendinize ihtiram edin. Bakın bunlar kaçıncı ders oldu? Bunları iyi bilmemiz lazım artık. Yani artık bunları öğrenmemiz lazım. Bunun sebebini size arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman bunu adını çıkaramamanızın sebebi şu. Ben bunu biliyorum. Ben de yaşadım bunu sizinle beraber. Arkadaşlar bugün buradan çıkıyoruz defteri kapatıyoruz ya. Bir daha salı gününe kadar o kitap defter açılmıyor. İşte bunun sebebi bu. Bu öyle olmaz ise yani haftada ya ne oldu salı günü kapattık dersin. Çarşamba oldu, perşembe oldu. Ya şu cuma günü bir açayım şunu bakayım ne görmüştük diye derseniz emin olun bu sıkıntıyı hayatınızda yaşamazsınız. Hilmiciyim ama bizi şey yapacak bak dikkat et şimdi o 20 cenazelerle uğraşıyor ya yabancı değil bu tür <gülüyor> İyi ye, tabi He. Ben böyle <gülüyor> göstersem o söyler canım. Kadir'ciğim sen de şey yapalım Telefiz seni de. Şey. Bence de arkadaşlar içi eğitim kadar sıcak olur. Çekin bence A fişimi. Bir şey o oradan e ayar, o şey A ayarı. Şey, şey çek. <gülüyor> Kadir'ciğim. ...sana zor sorayım istiyorum ama hepsini sorduksa. zaten. Ne göremiyorum. Yani bu... ...şimdi söylesem zaten yazıyordu. <gülüyor> şey tamam söylüyorum mühendis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye, tamam, diye mühendis et onu. Tamam. Diye mühendis Siz sen kardeş katılabilecek misin bize yoksa sonraki derslerden? Mi? Şuradan sorarsan katılırım hocam. Tamam o zaman bakarım. Buradan sor. Buradan mı? Üstünü sor ha, Üstünden sor. Altını <gülüyor> <gülüyor> sor, onun altını da sor. Tamam. En ne? Enten. Enten mühendisi. Ha. O neydi? Tab. Çok güzel. <gülüyor> bu doktor. Çok Tabi güzel. Tun. Tabibun. Tabibun. Çok güzel. Kardeşimiz Allah razı olsun. Yani daha yeni oturmasına rağmen evet, demek tutuyorsun. ki biraz da bilgisi varmış. Dersi dinleyince oluyor. Şimdi siz de bir sıra. <gülüyor> diye. Çok güzel. Bak bu önemli bir şey arkadaşlar. Bu önemli bir şey. Dikkat etmek lazım. Niye? Bununla bu bir araya gelmez. Niye gelmez? Çünkü bu erkeklik siglası. Buysa dişilik siglası. Doğru olan nedir arkadaşlar? Hiye. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ben talibatım. Ana tabibat. Tabibun. Tabibun. Tabibun. Ziyan yok burada. Eee buradan belli olmuyor şeyden uzaktan. Sen söylüyorsun. Enti eee enti müderrisatun. Maşallah. Bu ve talibun. Maşallah o talibun değil mi? Talibun değil de Al talibun. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ent ent ente mudarisun. Maşallah. Doğru. Şimdi Şakir kardeşimizden devam ediyoruz. Enti talibetun. Maşallah. İlker abi Kuver mühendisim. Maşallah Levent'cim Kuver <gülüyor> Rucul'um He, böyle Yas Hoca'dan aldık tekniği <gülüyor> Tamam arkadaşlar, birinci şeyimiz buydu Şimdi burada ne öğrendik? Ben size onu ifade edeyim, bunları siliyorum ama Burada ne öğrendik? Beş tane zamiri öğrendik Ne bunlar? Ene, N T N T Bunları öğrendik. Şimdi Allah'ın izniyle ikinci şeye geçiyoruz. Tabloya. İkinci tabloya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci cetvelimizde. Tabi ben tabloları biraz fazla farklı kılıyorum. Bunun sebebi var arkadaşlar şu. Mesela tabloda ezbercilik olmasın tam yani mesela tabloyu şablon aklınızda kalarak ezbercilik gitmesin Bu yüzden tabloları biraz farklılaştırıyorum. Zaten tablolar önünüzde açık. Ben şimdi bir kere bir kere daha okuyacağım o tabloları da. Ona da sizler katılacaksınız. Onun haricinde böyle biraz karmaşık yapıyorum ki tablolar Aklınızda böyle bir kırılsın biraz o şema olarak aklınızda kalmasın. Farklı bir şekli olsun istiyorum. Ben şimdi e, ikinci ders tabi ikinci dersi de alıştırmalar yani ikinci tabloyu da alıştırmalarla beraber görmüş olduk. Üçüncü tabloyu ve dördüncü tabloyu ben bir arada yaz, yaptım. E, burada okurken sadece tahtaya bakmanıza gerek yok. Burada dersimizi okuyalım. Ondan sonra onun ardından alıştırma yaparken burayı kullanacağız. Oldu mu? Beraber alıştırma yaparken. Evet ben şimdi üçüncü tabloyu okuyorum. Ama nasıl okuyacağım? Ben üçüncü tabloyu okuyacağım. Sonra ardından dördüncü tabloyu okuyacağım. Sonra gene beraber birlikte ben okuyup sen, siz de ardından okuyacaksınız. Min ayna ente Min ayna anti, Min ayna huva min ayna hiye min ayna ana ana min pakistan Anta min türkiye Anti min mısır huve min suriye hiye min suriye gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu böyle uzatarak da yapabiliriz ama çok fazla da üzerinde durmaya gerek yok artık sizlerde aynı şeyleri Görmekten sıkılmayın, Allah. içinize darlık gelmesin diye. Şimdi ben birer kere okuyacağım, yani ben okuyacağım, siz arkamdan okuyacaksınız. Min eyna ente. Min eyna ente. Min eyna enti. Min eyna enti. Min eyna huwa. Min eyna huwa. Min eyna hia. Min eyna hia. Min eyna ana. Min eyna ana. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min Türkiye. Ana min Türkiye. Türkiye. Ana min Türkiye. Ana min Türkiye. Yani demek istediğim Arap gibi söyleyeceğiz tamam mı? Türk gibi değil. Yani Ana min Türkiye değil. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Arap gibi söylemeye çalışacağız. Anta min Türkiye. Anta min Türkiye. <Sessizlik> Seni min Mısır. Seni min Mısır. min Suriye. O min Suriye. Hiya min, Suriye. Hiya min Suriye. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlara size söz söyleyeceğim mesela, şimdi burası zaten fix. önce soruyu soracaksınız, sonra soruyu o siga da cevap vereceksiniz. Mesela, e, min eyne ente, torakene soruyu soran kişi diyecek ki, ente min, mesela ben diyeceğim ki bu Mısır. Min eyne enti mesela ben bunu göstereceğim, bunu göstereceğim diyecek ki min eyna anti anti min suriye. Anladınız mı arkadaşlar? Bu da problem yok, zorlukta yok inşallah. Gene Latif abi'den başlayalım. Latif abi. Huwa min Mısır. Önce sorumuzu alalım. Min min eyna min eyna anti. min eyna ent? Yok huwa diyecek. Min eyna huwa? Huwa min Pakistan. <Sessizlik> min eyne huwa, huwa min, min pakistan. pakistan veya suriye Neyse. anladık mı arkadaşlar örneği şimdi misali anladık ben şimdi tekrar soruyorum Latif abi kurtulamadın Latif abi hmm. <gülüyor> önce soruyu alalım min eyne enti çok güzel sorumuz evet. ne bak <gülüyor> bir soru sordu şimdi soruyu kendi cevap verecek A A enti min suriye, suriye. Tamam. Bu iş bakın bunu böyle yapmak ezberi kırar. Anlıyor musunuz? Kafanızda o yerleşmiş olan ezber var ya onu kırar. Onu yani aksiyona döker, pratiğe döker. Yani çok basit bir alıştırma aslında. Sizler de evde yapsanız bunu görürsünüz. Sende sıra. Tamam mı? Mina yine bu iyi. İyi. Yemin Mısır. Min min Mısır. Müzi. Tamam. Güzel. Bu çok güzel. Maşallah. Al al Büyük. Allah'a be. Ben okay. ana min? Min eyna? Ana min Mısır. Min eyna ana? Önce soruyu soruyorsunuz. Min eyna ana? Bu şöyle bir şey olabilir yani. <Gülüyor> Tabii anlamsız bir soru da. Yani ben nereliyim? Bil bakalım. Hani ben nereliyim? Sonra soruya da cevap veriyor. Tamam mı? Ben Türkiye'liyim. Merya ne nereliysem <gülüyor> Min eyni ana ana min Türkiye. Tamam mı arkadaşlar? Ben Halil abi'den tekrar kabul etmiyorum. Ben tekrar istiyorum. Soru. Min eyni huve Türkiye Mısır. Dur şimdi mısır. heyecan yapma lan. E, Dur. E, e, e, e, ya, soru soru yani, çok yani. güzel çıktı. <gülme> evet. Minai ne va? Güzel soru. O nereli? Şimdi diyeceksin ki o Bu va. Bu va? Mısır. Mısır. Bir, bir şey eksik unuttun bak. Min. Ne unuttun? E, e, e, e, e, e, e. Bak burada bir min var. Min evet. Tamam. Min bu va e, Mısır. Bu va? Min. Hüva. Hüva. Hüva. Min. Yani, Mısır. Bu sırayla. Mısır. olur Yani tabii ki söyleyeceksin değil mi? Ela <gülüyor> <Söyme gülüyor> <ama yok. gülüyor> çekmesin. Huva Mısır. Mısır neydi? danden <gülüyor> değil <didn't gülüyor> mi arkadaşlar? Dandan. Evet, evet. Yani Mısır'dan. Önce diyeceğiz ki huva o Mısır'dandır. Mısır'dandı. Yani şimdi muktede haber diye bir şey göreceksiniz. muktede haber. Mübteda bizim Türkçe'de de var aslında bu Arapçadan çok uzak bir şey değil müptede şeyin başlangıcı yani olayın başlangıç cümlesi müptede başlangıç diyor ki huva o bir anlam ifade ediyor mu mesela ev araba bir anlam ifade ediyor mu evet. sadece bir başlangıcı var başlangıç yani araba güzeldir bakın bir haber çıktı ortaya neymiş haber ne istifade ettik o, arabanın güzel olduğunu anladık. Bu da öyle bir şey. Bakın arkadaşlar. Muhteda. Önce muhtedayı düşüneceksiniz. Huva. O. Yani o. Mesela min mısır. İşte haber olan kısım burası. Anlıyor musunuz? Öyle anlaşılması gereken kısım orası. Yani haber kısmını düzgün vermemiz lazım. Meselemiz bu. Kızım oynama. Otur oraya. Evet devam ediyoruz efendim. Min eynen anti? Anti min Suriye. Maşallah tabarakallah. Evet arkadaşlar böyle aslında. Bir bayan var mesela benim kızım. Min eynen anti? Anti min Suriye. Bunun gibi ona diyoruz ki yani sen Suriyelisin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz seni atlıyoruz gene bak bu derse kurtuldun ama söyleyeyim güzel ders etmeyiz. evet abi ee, ne seçelim sana <gülüyor> maşallah Allah. bu çok güzel oldu gerçekten bir Arap gibi okudu enemin Belkistan yani bizim bildiğimiz p değil Belkistan Evet. Tam Arapçada olduğu gibi. Olması gerektiği gibi. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar devam ediyoruz. Hilmiciğim. Sana kolay soruyorum. Yine yine Fenteb'in Sur'u ya. Maşallah taberakallah. Ben Hilmi'de bu azmi gördükçe şey yapıyorum. Maşallah. Sen İmahatik'tesin değil mi Hilmi? Yok. Değil misin? Bilmiyorum. Daha Düz lise. Nereden da bu? Yani. Var mı Arapça bir şeyin? Yok. Sadece bu. Da Maşallah, Maşallah. Demek bazı insanlarda arkadaşlar yani biraz dersimize renk olsun bazı insanlarda Arapça yani dil yeteneği vardır. Tam umumi bir şeydir. O böyle kavrar yani onun elinde değildir. Bir şahsiyetten bahsedeceğim sana. Umarım gıybet babına girmez. Süleyman kardeşimiz öyledir mesela. Arapçayı öyle bir konuşur ki Arap bile onun yani Arap olmadığını anlayamaz. Hatta bunun çok örneğini gördük. Şimdi böyle gittiği yere oturdu mu böyle Bedevilerle Araplarla böyle çok böyle sıkı bir öyle bir lehçeyle konuşuyor ki adam onu kendi kabilesinden zanneder. <gülüyor> Şimdi bizim iki arkadaşımız Ceyzan'a gidiyor. Ceyzan neresi biliyor musunuz? Ceyzan yani bizim Türkiye'de mesela böyle ne bileyim en uç bucak köşe neresidir? Öyle bir yer Suudi Arabistanı. Yani böyle Hakkari bile yine meşhur son günler. Öyle bir yer ki yani gittikleri bölge yani hani böyle Suudi Arabistan'ın böyle yani yol bile gitmeyen bir bölgesine gidiyorlar orada arkadaşlarımızı ziyarete. Orada Bedevilerle karşılaşıyorlar. İşte böyle bir tanışma oluyor. Biz Türk'üz, şuyuz falan filan. Şimdi Bedevi diyor ki sen Türk müsün diyor. Evet diyor. Süleyman Türkiye'yi tanıyor musun diyor. Bizimkiler diyor pes ettik tamam. <gülüyor> yani adam bile tanıyor sonra orada. Orada öyle bir anekdot var. Mem, arkadaşımızın özelliği şuydu arkadaşlar. işte dediğim gibi Arap gibi konuşmak var ya. O yani böyle çok iyi dinleyiciydi. Tamam mı? Kulağı çok iyiydi. Yani karşısındakinin o hangi sesi nasıl çıkardığına çok dikkat ederdi. O yüzden lehçeleri dahi çok iyi konuşurdu. Yani Arapçanın lehçelerini dahi çok iyi konuşurdu. Gerçekten öyle bir kardeşimiz Süleyman Turki. Süleyman kardeşimiz bütün Arap Yarımadası'nda tanınır ya. Yani. Evet nerede kalmıştık? Kadir kardeşimizle kalmıştık biz. Evet Kadir'ciğim sana ne sorsak ki? Min eyle hiye. Hiye min Suriye. Hiye min Suriye. Bu arada belirteyim Suriye Araplar için özel bir yer edilmiştir. Arapların gözünde Suriye'nin özel bir yeri vardır. Niye biliyor musunuz? Sebebi şudur, Suriyeliler asılları, nerelidir asılları Suriyelilere? Asılları normal şeydir yani, Bizanslıların yani beyazdır Suriyeliler. Yani Araplarda da biliyorsunuz beyaz şeyi var, hastalığı var. Suriye'ye o yüzden özel bir ilgi, sevgi duyarlar yani. Diğer Arap normal Arap şeyleri. Tabi yani Suriyeliler de Araplaşmıştır ama tabi o, o nesil onlarda bir beyazlık baki kalmıştır. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Min eyle hüve Tamam. Hüve min Açıta. Maşallah. Tefali. Güzel. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Şimdi böyle geçelim. Sonra sana gelirim. Tamam mı? Min eyle anti Enti min Turkiya. Maşallah. Min ayni ana, ana min Mısır. Min ayni enti, ente. ente, min Suri. Suri, ya, Suriya. Suriya değil de Suriya. Hmm. Evet. Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Tamam mı? Çok güzel gidiyoruz. Yani bu şey olmasın. Hoca sordu. Ben de hocaya hani düşünmeden şey. Kudumuz cümle kafamızda bir yer etmeye çalışsın. Olur mu arkadaşlar? Mesela şimdi siz şimdi Arapça öğrenmek ne demek biliyor musun arkadaşlar? Arapça öğrenmek Türkçeyi tercih Türkçe cümleyi Arapça'ya aktarmak değil. Artık Arapça düşünebilmek. Anlıyor musunuz? Yani siz ne yapıyorsunuz şu an? Ki herkesin basamadır, onu yapmak durumundadır. Şimdi bir şey söyleniyor. Diyorsun ki mesela diyeceksin ki o Pakistanlıdır. Önce diyorsun ki o Pakistanlıdır. Sonra tercüme ediyorsunuz kafanızda. O yani huve. Sonra Pakistanlıdır. mi Yani anlıyor musunuz demek istediğimi? O süreç olmasa olmadan şunu böyle ezberleyebilirsiniz. Yani o Pakistanlısızdır kelimesini kafanızda şu ifade edebiliyorsa bu daha güzel bir şeydir. Yani bu anlamda Arapçayı kafanızda o şekilde yer çalışın. Evet nerede kalmıştık? Şakir kardeşler kaldık. Min eyne ene ene min Pakistan. Çok güzel kardeşler. Min eyne Anti enti min Mısri. Enti min Mısır. Arkadaşlar bu arada Mısır'la ilgili bir şey söyleyeyim. Mısır, dü, dü, Arap dünyasında Ummut Dünya diye geçer. Yani Umut Dünya dünyanın anası diye geçer. Niye bilmiyorum ama İmam Şafi demiş ya herhalde yani o Mısır'la ilgili İmam Şafii'nin çok metedici sözleri var. Ondan kaynaklanabilir. Ee, kimde kaldık? Levent'te kaldık. Mül eyle min Pakistan. Abi sizde de bitirelim abi. Ene hiye, hiye bitiriyor. Hiye mi Türkiye? Hiye mi Türkiye çok güzel Tamam. Bitiriyor ve dördüncü cetveli de böylelikle bitirmiş Hı -hı. olduk. İnşallah beşinci cetveli de aynı hızla ve şekilde. aynı şekilde, aynı hızla geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gene ben önce bir kere okuyacağım. Sizler dinliyorsunuz. <gülüyor> Sonra beraber okuyacağız. Hel anta Pakistani, hel anta Turki, hel anta Musri, hel anta Suri, hel ente Pakistani'ye هل anti تركية هل أنت مصرية هل أنت سورية şimdi siz tekrar ediyorsunuz arkadaşlar هل أنت پاكستاني هل أنت پاكستاني هل أنت تركي هل أنت تركي هل أنت مصري هل أنت مصري هل أنت سوري هل أنت سوري Hel enti Pakistaniye. Hel enti Pakistaniye. Hel enti Türkiye. Hel enti Türkiye. Hel enti Mısriye. Hel enti Mısriye. Hel enti Suriye. Hel enti Suriye. Suriye. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz bu cetvelde bir soru sormuş. Hel'li sorular Mımi -mm demiştik değil mi? Hel, Mımi -mm -mm anlamına gelir. Hal ant Sen Pakistanlı mısın? Hal ant Sen Pakistanlı mısın? Şimdi bu sorunun evet veya hayırdan başka bir cevabı yok. Anlıyor musunuz? Yani bu bu tür bir soruya evet veya hayır diye cevap getirebilirsiniz. Öncelikle o yüzden hel diye bir soru geldi mi? Aklınıza gelmesi gereken ilk şey "Na'am" veya "Hayır". <gülüyor> yani ikisinden bir tanesi muhakkak gelmesi gerekiyor oraya. şimdi bunun karşılığında cevap verilmiş Biz de onları okuyoruz önce ben okuyorum sonra tabi bir kere şey yapacağız okuyacağız ben bir kere okuyacağım sonra sizde birer kere okuyacaksınız naam ana pakistani Nam, ana Türkiye. Nam, ana Mısırlı. Nam, ana Suriyel. Nam, ana Pakistanlı. Burada ne çıktı arkadaşlar? Burada dikkat etmeniz gereken, o sigayı söyleyen bir bayansa, yani orada olan bir bayansa, o Nam ene Türkiye demiyor. Nam ene Türkiye diyor. Çünkü niye? Çünkü o bir bayan. O bayan olduğunu muhakkak o cümlede ifade etmek zorunda erkeklik sigasıyla kullanamaz. Na, yani ene ne kadar hem erkek hem e, bayanlar içinde olsa yani o muhakkak o kelime kendisinin bayan mı erkek mi olduğuna delalet etmek zorundadır. Naam ana Pakistaniye. Naam ana Türkiye. Naam ana Mısriyye. Naam ana Suriye. Evet arkadaşlar. Şimdi birer kere daha okuyoruz. Ben okuyorum, arkamdan da siz okuyorsunuz. Naam ana Pakistanî. Naam ana Pakistanî. Naam ana Türkî. Naam ana Türkî. Naam ana Mısrî. Naam ana Mısrî. Naam ana Surî. Naam ana Surî. Naam ana Pakistanî. Naam, ana Balistaniye. Naam, ana Türkiye. Naam, ana Türkiye. Naam, ana, Na ana Mısriye. Naam, ana Mısriye. Naam, ana Suriye. Naam, ana, Na ana, Na ana Suriye. Şimdi ben birkaç arkadaşa soru soracağım. O arkadaşlar da evet'li cevap verecekler, tamam mı? Başlayalım sağdan ya, bozmayalım adeti gene. <gülüyor> <gülüyor> Hel ente Mısri. Nam, ene Mısri. Hel ente Pakistani. Nam, ene Pakistani. Maşallah, maşallah. <gülüyor> Hel ente Türkiye? Nعم, أنا من تركي. Nعم, أنا تركي. أنا من Evet, fark neydi arkadaşlar? Ya aslında Allah'ın dediği doğru da. Yani şey olarak Tam olarak doğru da biz doğruyu değil de dersi istemiştik. He. Allah videk vurgulasın diye bir söylemişti. Evet, evet. Abi biz Medine'de böyle koymuşuz. Şimdi ''Ene'' Türkiye. Bu iki cümle arasında bir fark var mı arkadaşlar? Evet, var evet, var değil mi? mi? Evet. ''Ene'' ''Türkiye'' ile ''Ene'' min ''Türkiye'' arasında fark var. Neydi o fark arkadaşlar? Bakın arkadaşlar bu Türkiye nispet yağısı demiştik. Ne işe yarıyordu bu? Yani ben Türk'üm demek. Yani o ben Türk'üm demek için yani Türk ırkına nispet ediliyor olmak lazım. Ama ene min Türkiye dersek bu ne demek? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Yani Türkiye'de bulunuyorum veya Türkiye vatandaşıyım. Yani Türkiye'de yaşıyorum anlamına gelir. Türkiye'denim. Yani Türkiye'den katılıyorum yarışmaya. Onun gibi. Yani bu o. Yani bu ikisi arasında fark var. Buna dikkat ediyoruz. O yüzden sorumuzu iade ediyoruz efendim. Hal ente misri? Naam ana min Gene Şimdi Halil abi'nin problemi şu. Halil abi Arapça biliyor. İşte en büyük problemlerden biri odur arkadaşlar. Bakın. Bir şey biliyor olmak Şimdi yani Halil abi Arap aslı itibariyle Araplık var, ailesinde de var ve Suriye lehçesiyle konuşuyor. Bu şöyle bir problem. Yani Suriye lehçesi aslında çok uzak değil Fusayı ama kendilerinin hızlı bir konuşma stili var ya onu aşması lazım. Abi, şimdi acele etmeye gerek yok. Bir senden yani çok hızlı cümle kuran Cevabını istemiyoruz. Bizim istediğimiz ne? Doğru. Yavaş yavaş herkesin anlayabileceği bir cevap istiyoruz. Ne abi bak ben soruyu soruyorum. ente misri. Ben şimdi ne sordum? Sen Mısırlı mısın? Sen de evet ben Mısırlıyım diyeceksin. Evet bekliyoruz. Men ana min min? Mısır. Ana min Yani biz burada ente misri demiyoruz. Hel ente Mısır Sen de diyorsun ki Naam, ene min Mısır Anlıyor musun abi? Evet, şimdi nerede? Pardon, şimdi ene Mısır'ı diyoruz. Pardon. Ya, örnek, karıştırdı ya, ya. örnek karıştırdı beni. Evet. Pardon abi, özür dilerim. <gülüyor> sen doğru söyledin. Örnek benim kafamı başka yere götürdü. Evet. evet. Şimdi sen doğru söyledin. O zaman diğerine geçiyoruz. Diğer arkadaşlar. <gülüyor> Hel ente Suri Naam anne suri maşallah hel ant hollandi naam ana hollandi hel ant amerikii naam ana amerikii hel la ana maşallah ke annake bakistani akani akani Hal ente Suri? Naam, ana Suriya. Suri diyeceksin. Suri. Suri, ana Suri. Naam, ana Suri. Hal ente Türkmeni? Naam, ana Türkmenistanlı. La. <gülüyor> ben, Türkmenistan başka bir dilde. Hangi dilde arkadaşlar? Latince. Türkmenistan Türkçe, Latince. Farsça karışık. Ben Arabçayız, ordu mu Arabçayız diyelim. ana Türkmeni. Türkmeni. Nam ana Türkmeni. Nam ana Türkmeni. Nam ana Türkmeni. Nam ana Türkmeni. Nam ana ben Arkadaşlar Britanya biliyorsunuz değil mi? İngiltere, İngiltere yani, yani. Arapçada Britanyadır. İngiltere'yi yani öyle duymadım. Yani İngiliz veya ama Biri, şey dil aynen. olarak İngiliz diyor. Britanya'da kaldı. Bir, bir, bir saniye bütün şeyi içine alıyor. İskoçya'yı, İrlanda'yı, Öyle mi? <gülüyor> ama yani ben o, o ülke ifade ederken Britanya diye ifade ediliyor. Ama İngilizce deniyor, İngiliz diye. Her tarifli evet. İngiliz. Her tarifli dediğin zaman İskoçya, İrlanda, Galler, işte diyor. İngiltere'se diyor. İngiltere'nin bir kısmını için. Hayır be. Neyse hayır oldu işte Nerede kaldık? Hel ande Mısri? Naam, da. Söyleyim yani. Yani söylerlerse şaşma. هل أنت تركي? Naam, ana Türkiyeli. هل أنت öyle bir şey yok aslında. Hiç duymadım yani böyle söylendiğini. Acaba var mı? هل أنت Ana Hollandi. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Şimdi ben ana Hollandi demek ne demek? Yani ben ben, ben, ben Hollanda, Hollanda. Evet, Hollandalıyım. Hollandalıyım. Yani ben Hollanda evet. ırkına mensubum. Öyle demek değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Evet. E, son bir şeyimiz kaldı evet. ama vaktimiz yok. E, son dersimizi ayıralım. Şimdi evet. Fatih hocaya da olmasın. Evet. Son dersimiz kalsın. Bunu bir dahaki dersimize devam edeceğiz. Ondan sonra seslerle ilgili birkaç ders var. Sonra gene devam ederiz yani. Acelemiz yok inşallah. Bak sus, tırnakım düzelt şeydim. Evet. Tevakkalallahu ve bihamdike estağfiruke ve töbu ileyk.